Herkese iyi günler. Ben Murat Yanık, 94.9 Açık Radyo'da yine fotoğrafça konuşacağımız bir amada birlikteyiz. Bugün yine stüdyomuzda bir konuk ağırlıyoruz. Bugün yanımdaki konuğum Neşet Kutlu. Neşet Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Aslında Neşet Bey Açık Radyo mikrofonlarından oldukça aşina bir isim. E, evet, gelip gidiyorum. Doğrudur. <gülüyor> Biz de kendisini fotoğraf yazılığından, <gülüyor> seminerlerden ve... ...Greenpeace çalışmalarından biliyoruz. Aynı zamanda fotoğraf yazıları... Foto Ritim dergisinde de... ...yayınlanmakta bildiğim kadarıyla. Doğru, doğru. Neşet Bey başlamadan önce... ...biraz kendinizden bahseder misiniz? Yani kendimden bahsederken... ...belki fotoğrafla ilişkiden... ...yola çıkarak... Olur. ...belki başlasam Aha. daha mı doğru olur, olur acaba? Aslında çocukluk merakı. Hı hı. Yani aslında birçok kişi için... ...belki öyle... Ee, o zaman orta bir veya orta 2'de de ilk e, pozometresi bile olmayan bir zinet makineyle hı hı. başladım. Ben bu şey. E, sonra yani lise sonuna kadar devam etti. Ondan sonra e, işte üniversitede biraz devam etti. Sonra iş hayat boyunca neredeyse e, işte belki birazdan konuşacağımız işte bu tatil fotoğrafları dışında hiç fotoğraf çekmedim. Hı hı. Ne zamana kadar? Belki 6'sını 7 sene evveline kadar. Yani o zaman tekrar e, fotoğraf çekmeye başladım. E, aslında belki fotoğraf çekmekten çok fotoğraf üzerine düşünmeyi seviyorum. Hani açıkçası Hı -hı. öyle söylemek lazım. Eee Greenpeace'ten siz bahsettiniz. İşte son 2 senedir Greenpeace'te e, çalışıyorum. Hı -hı. Fotoğrafın hani yayından önce de konuştuk belki de sizin üretmekten çok hani işin felsefi ve sosyolojik boyutunu tercih ediyorum dediniz. Gerçekten de fotoğrafın görsel boyutundan çok belki de arka planındaki felsefi boyut çok daha büyük bir alan kaplıyor fotoğraf içerisinde. Peki bu durum yani fotoğraf üzerine düşünmek sizin için bir şeyler değiştirdi mi? Bir bakış bir, bir, bir katkı anlamında. Yani birçok şeyi değiştiriyor tabii yani fotoğraf izlemek hatta onu daha da ileri götürerek sinema izlemek bu eylemleri yaparken farklı bir aktif daha doğrusu interaktif diyebileceğim bir ilişki doğuruyor. Tabii bu başka bir şey daha getirdi. Belki yine birazdan e, konuşacağız. Bir dizi etkinlik içinde yer almak hmm. gibi bir sonucu da oldu bunun. Yani bu kadar düşünüp taşındıktan sonra... ...insan düşünüp taşındığını birisiyle de paylaşmak istiyor Çıkacağız. Nasıl fotoğraf çekince fotoğrafı birisiyle paylaşıyoruz. Hmm. Bu da öyle bir süreç. Onun için... E, Akbank Sanat'ta İfsak İşbirliği'yle yaptığımız Yalçın Sabran'la birlikte yaptığımız bir etkinlik var. Aşağı yukarı ikinci senesini bitirdi üçüncü senesine başlıyor. Hı hı. E, bu fotoğraf üzerinden sinema okumaları hı hı. diyebileceğimiz e, bir etkinlik. İşte bütün bu düşünme taşıma süreçleri oralarda e, ortaya çıkıyor. Hı hı. E, fotoğrafın e, gündelik yaşantının içindeki e, yerini ee, nasıl görüyorsunuz? Özellikle e, son dönemde. Çünkü <gülüyor> yani dijitalle beraber müthiş bir üretim ve müthiş bir tüketim var fotoğraf üzerinde. Tabii e, şöyle demek lazım. Aslında e, fotoğrafın yani çıktığından beri e, özellikle 20. yüzyılın başları, 19. yüzyılın sonlarından sonra e, herkesin hayatına giren bir özelliği var. Hı hı. Bu da vesikalık fotoğraf. Yani insan hiç fotoğraf çekmemiş bile olsa bugün en azından nüfus kağıdı denen belgenin üzerine yapıştırmak için bir fotoğraf çektirmek zorunda. Dolayısıyla her insanın bir fotoğrafı var. Bu açıdan baktığınız zaman bir de şöyle de bir şey var. E, vesikanın Arapça karşılığı gerçek. Yani e, güvenilir şey e, anlamında. Dolayısıyla e, orada in, enteresan bir metafor var belki. E, devlet aslında veya kamu otoritesi her yerde bu, hı hı. aynı şekilde geçerli. Bizim bizim kendimizi bizim bir görüntümüz üzerinden güvenilir kılıyor. Hı hı. Yani böyle de e, enteresan paradoksal bir e, vesikalık fotoğrafın şeyi var. Hı hı. Ama tabii. Demin sizin bahsettiğiniz işte bu dijital fotoğrafın genişlemesi, yayılması vesaire e, işleri ve özellikle anı fotoğrafı, e, yani ilk başlarda insanlar ne bileyim ben evlendikleri zaman bir fotoğrafçı tutarak fotoğraf evet. çektirirlerken artık herkesin cebindeki e, cep telefonu ile bu yapılabiliyor. Evet. Dolayısıyla yani her yerde biz fotoğraf üretebilir hale geldik <Gülüyor> e, ve fotoğrafın aslında yaygınlaşması onun bu anı fotoğrafı yani eski anı fotoğrafından çok da farklı bir yere getirmedi. Hı. Sadece e, nicelik değişti. Nitelikte çok fazla bir değişiklik yok. Nitelikte değişiklik yok derken anı fotoğrafının kötü bir şey olduğunu söylemiyorum. Hı. Anı fotoğrafı belki de bir insanın hayatı boyunca çektiği fotoğrafların toplamı olarak baktığınızda en değerli hazinesidir. Doğru. Yani başkalarının yaptığı sanat fotoğrafı onun için çok fazla bir şey ifade etmez bir ama kendi fotoğrafları bir tabii canım tabii kesinlikle yani o kendi belliği o evet. dolayısıyla o fotoğrafın üzerine herhangi bir şey koymanız mümkün değil hı hı. yani fotoğraf alanında da üretim yapan yani büyük ustaların fotoğraflarını bile o fotoğrafın üzerine koyamazsınız tabii. o insan için ama tabii anı fotoğrafının başka bir özelliği daha var anı fotoğrafı ...belli bir kurguyu içerir. Yani e, o hep... ...iyi şeylerin fotoğrafıdır. Bir taraftan. Doğru. Dolayısıyla aslında sizin hayatınızı anlatmaz. Çünkü hayatınızda iyi şeyler de var, kötü şeyler de var. Kötü şeylerin fotoğrafı... ...anı fotoğrafı çerçevesinde yer alan bir şey değil. Dolayısıyla insanların... ...kendi anılarını... ...kendi istedikleri gibi... ...kurguladıkları bir çerçeve orası. Hı -hı. E, bu da çok kaçınılmaz bir şey. Bel Doğru. Belki de. Ona, anı fotoğrafına bu gözle bakmaya başladığınız zaman farklı şeyler görmeye başlarsınız. Yani işte eskiden aile albümleri vardı. Hı hı. Hatta onların böyle daha e, şık gösterişli olanları da misafirlerle paylaşmak aile, için. Tabii misafir geldiğinde ortaya çıkan ortaya aile çıkıyor. albüm. Ortaya çıkar. tabii değil mi? Çok yani net hatırlıyorum evimizin evinde kendi, evinde vardı. Tabii, kendi Tabii kendi çocukluğumuzdan hatırlıyoruz. Hı hı. E şimdi aynı şey Facebook yapıyor. Yani evet. mecra değişti ama fonksiyon değişmedi. Hı hı. Yani Facebook'ta da insanların koyduğu fotoğraflara baktığımız zaman işte orada bir büyüğünün hastanedeki fotoğrafı görmüyorsunuz hiçbir zaman. Hı -hı. Veya hani daha da ileri gidelim bir cenaze fotoğrafı hiçbir zaman olmuyor. Olmaz. Dolayısıyla o aile albümlerinden Facebook, işte Flickr hepsini Hı -hı. kapsayabiliriz. Fonksiyon olarak aynı şeyi yapıyorlar. Ama tek fark var ve çok ciddi bir fark tabii bu. Fotoğraf albümleri bizim evimize gelenlerle paylaşılıyordu sadece. Hı hı. Şimdi, Şimdi kim istiyorsa bakıyor. Evet. <gülüyor> Öyle bir fark var. Sizin e, bir yazınızda kendinize sorduğunuz e, bir soruyu size sorup cevabını yine sizden almak istiyorum. Hatta bir kısmını hatta demin e, ki anı fotoğrafını değerlendirirken belki verdik. Bir fotoğrafı ne oluşturur? Yani kadrajın içindekiler mi oluşturur fotoğrafı? Şimdi o üzerinde çok konuşulan şeylerden bir tanesidir ya. Hı hı. E, aslında ona belki daha geniş bir yerden bakmak lazım. Tabii ki e, çok unsur var orada. Yani bir kadrajın içine fotoğrafçı tarafından tercih edilmiş, konmuş bir nesneler bütünlüğü var. Hı hı. İkincisi e, fotoğrafçı tarafından o kadrajın içine girebilecekken girmemesi tercih edilmiş bir nesneler bütünlüğü daha var. Aslında bunların hepsi bir bütünken, fotoğrafçı bir kısmını oraya koymamayı tercih ediyor, bir kısmını da oraya koymayı tercih Hı. ediyor. Dolayısıyla fotoğrafçının yaptığı çok bilinçli bir tercih var orada. Hı. Bu fotoğrafın bir boyutunu oluşturuyor sadece ama. Çünkü fotoğrafçı bunu yaparken, o seçimiyle, ...o fotoğrafla size ne anlatmak istiyorsa onu daha güçlü anlatmaya çalışıyor. Fakat iş orada bitmiyor. Sonra fotoğrafçı o fotoğrafı birisiyle paylaşıyor. Birileriyle paylaşıyor. işte bunu internete koyarak paylaşıyor. Sergiyle paylaşıyor. Kitap yaparak paylaşıyor. Çok yolu var. Fakat fotoğraf aslında o noktadan sonra belki tekrar üretilmeye başlıyor. izleyen tarafından. Şimdi o ikinci aşama. Yani fotoğrafın tüketilmesi denir. Ben ona daha çok yeniden üretilmesi gibi bakıyorum. Çünkü fotoğrafçının anlatmak istediği tabii ki bir şey var. Onun için de o fotoğrafı öyle kurgulamış, çerçevenin dışında bir şeyler bırakmış, içine bir şeyler koymuş, güzel. Ama bakan da kendi birikimi ve geçmişi ve kendi duygusal bütünlüğü içinde ondan başka bir şey alarak. Belki fotoğrafçın ilk niyetinden çok farklı bir şey alarak. Veya ona yakın bir şey alarak ama... Nüanslarla ondan ayrılarak fotoğrafı belki yeniden üretiyor. Dolayısıyla fotoğraf aslında koskocaman bir süreç. Hı hı. Yani işte kadrajın içine çıkardık koyduk sonra o fotoğrafı basılı hale getirdik sonra bir yerde sergiledik. Ondan sonra geldi birileri baktı ondan bir şeyler aldı almadı. Dolayısıyla bu sürecin tamamına belki fotoğrafın biz üretimi diye bakmamız lazım. Hı hı. Ve o süreç sürekli belki de kendini üreten bir süreç. Yani fotoğrafı çektikle bitmiyor hiçbir zaman iş. Hiç. Şimdi öyle bir yanılgı da var. Fotoğrafı çektik bir yere koyduk bitti iş. Bitmiyor. Gelip bakan tarafından yeniden üretiliyor. Hı hı. Yeniden yorumlanıyor. Yeniden yorumlanıyor işte. Yeniden yorumlanma aslında bir anlamda neredeyse fotoğrafçı gibi onu yeniden üretmek demek. Hı hı. Dolayısıyla fotoğrafçı bir tarafta dururken karşıda da izleyici var. İzleyici tahmin ettiğimiz kadar pasif değil hiçbir zaman. ...sürekli izlediği şeyle... ...bir ilişki içine giriyor. Hı -hı. Öyle de bir... Dolayısıyla fotoğrafın... ...hani nerede başlar... Bir anlamda nerede bir yer, zaman... yerine koyma... ...süreci yaşıyor değil Tabii mi? Ki. Aynı film seyreder gibi. Aynen öyle. O karenin içerisine... ...kendisini <gülüyor> bir şekilde yerleştiriyor. Tabii ya ki. da yani, yani şeyler var... Ee, bu, ...bu konuda... ...mesela şeyle ilgili... E, ...sözler vardı... ...portreyle ilgili özellikle... Hı -hı. ...yani her... ...resim olsun, fotoğraf olsun... Her yapılan portre veya veya her çekilen portre aslında hep onu çekenin veya yapanın izini taşır. Hmm. Şimdi daha üretim sürecinde o iş başlıyor. Yani portreden ne beklersiniz? Orada yer alan insanı bize anlatan bir şey. Ama nasıl anlatan bir şey? İşte o yapanla o ilişki ortaya çıkınca bize bir şey anlatıyor. Hmm. Dolayısıyla üreticinin yani fotoğrafçının veya ressamın onu yorumlaması aslında o. Hı hı. ...o birebir, yani vesikalık fotoğraf gibi değil. Hı hı. <gülüyor> Oradan Kesinlikle. onu ayırmamız lazım. <gülüyor> e, fotoğrafçı fotoğrafçı dedik yani bayağı bahsettik. Sizce fo nasıl fotoğrafçı olunur? Oh. Var mıdır bu işin sizce bir kıstası? Yani fotoğrafçı olmanın bir kıstası var mıdır? Yani bir defa şöyle bir şey var... E, Belki fotoğrafçı veya fotoğraf üzerinde onu e, kısıtlamamak lazım ama... E, ...ilk önce birilerine anlatacak bir derdinizin olması lazım. Her şey olabilir o fark. Yani derdinizin olması lazım cümlesini kurduğum zaman zaman zaman böyle ben... ...bazı yerlerde konuşurken de bunu e, kurduğumda böyle e, şey karşılanıyor. Nasıl yani şimdi sosyal içerik mi olması gerekiyor? Yok ay ay öyle bir şey değil. Dert illaki bir işte bir sosyal boyutu bir psikolojisi bir memnesifle olması gerekmiyor. Yani bir gitney tatili iyi anlatmak da bir derttir. Yani On oradaki ne şeyi aktarmak istiyorsunuz ama temel mesele bunu bilinçli olarak amaç üstünde düşünü onu kurgulayıp nasıl anlatacağına karar vermek. Şimdi bunu yaptıktan sonra fotoğrafla bunu anlatmak o bir işin teknik bir tarafı var. Teknik tarafını yani işte kurslarla, hı hı. E, kitap okuyarak hı hı. hatta makinanızın kitabını hı bile okuyarak ya. tekniğini 3 aşağı beş yukarı çözmek mümkün. Hı hı. Ama tabii o sadece işin teknik tarafını çözmekle oluyor. Bu dert meselesi ayrı bir boyut ve e, şey de var... E, e, Fotoğrafın aslında fotoğraf makinesiyle çekilmediği, hı hı. fotoğrafın aslında kafada çekildiği... ...sonra fotoğraf makinesi kullanılarak o kafada oluşturulan, çekilen imajın, imajın yaratıldığı... Hı hı. ...yani bir yüzey üzerine, bir dijital yüzey olabilir veya film yüzey olabilir, fark etmez... ...oraya aktarıldığı bir, bir süreçten bahsediyoruz. Dolayısıyla son aşaması yani deklanşöre basma aşaması işin artık bittiği aşama. Hı hı. Onun öncesi çok önemli. Ha onun öncesi nasıl geliştirir insan... ...çok fotoğraf görmek lazım... ...çok fotoğraf bakmak lazım... ...bu adam niye böyle yapmışa ya, kafa yormak lazım... Hani Hı -hı. ...niye o fotoğrafı çekmiş... ...o fotoğrafı niye öyle çekmiş... E, ...çok sinema izlemek lazım... ...sinemanın fotoğrafla o kadar yakın bir ilişkisi var ki... Hı -hı. ...ya bunlar çok önemli diye düşünüyorum... Hı -hı. ...isterseniz şimdi bir kısa bir müzik arası verelim... ...ondan sonra da... E, ...bu sinema mevzusuna tekrar dönelim... ...eee... ...evet e, şimdi... Bugün sizin için seçtiğim şarkı John Mayall'dan Kids'Guard the Blues şarkısı sanatçının 70. Yaş Günü konseri için çıkmış bir albümden canlı dinliyoruz. Harika. show. Yeniden birlikteyiz. E, yeniden e, hatırlatalım. Bize yeni daire olan e, dinleyicilerimiz için. Bugün ama da konuğumuz Neşet Kutlu. E, Neşet Bey, şimdi filmlerdeki fotoğraflara gelmek istiyorum ben. Bu sizin geçtiğimiz seneler boyunca e, gerçekleştiğiniz, gerçek, gerçekleştirdiğiniz seminerlerin e, isimleri. Biraz bahseder misiniz? Fikir, neler doğdu, fikir nasıl doğdu, neler yaptınız? Şimdi... E, İlk çıkış iki seneye doldurdu hı hı. E, filmlerdeki fotoğraflar. İfzak'la e, Akbank Sanat'ın eskiden Ak Sanat deniyordu. Şimdi Akbank Sanat deniyor. E, birlikte Beyoğlu'ndaki binalarında gerçekleştirilen... ...ayda bir kere yapılan Akbank Sanat'ın kendi program yoğunluğuyla bazen aksıyor... ...veya e, araya boş ay girebiliyor. Ama e, böyle yürütülen aşağı yukarı her sene 6-7... Yedi veya sekiz hatta hmm. ee, yönetmenin sineması üzerine yürüttüğümüz aslında son derece interaktif olmaya çalışan sohbetler bunlar. Ee, dediğim gibi başta Yalçın Savuran dostumla birlikte yapıyoruz ee, biz bu e, sohbetleri. İlk başına dönecek olursak e, İfsakla Aksanat o zaman Aksanat şimdi Dawat Bankı Aksanat bir yere gelip e, Ak sanatın e, binasında ne yapılabilir konuşurken e, fikir yalçın'dan çıkıyor hı hı. E, ve ilk ikisinde ben yokum aslında ilk ikisinde Cem Acıkleoğlu ile birlikte yaptılar hı hı. fakat sonra e, onun programı çok yoğun olduğu için orada bir film çekimine başlıyordu o ayrıldı sonra yani ben de izleyicisiydim zaten şimdi sonra ben dahil oldum ekipe ee, ne yapıyoruz biz orada? Bir fotoğrafla sinema arasındaki ilişkiden yola çıkan bir e, sohbet bu. Çeşitli, şimdi her seferinde bir yönetmeni alıyoruz. O yönetmenin e, çok film varsa önemli filmleri, ne az film varsa tüm filmleri üzerinden yürüyen bir, bir şey. Onda o filmlerden kareler çıkartıyoruz, fotoğraf kareleri çıkartıyoruz. Ve o fotoğrafları, o fotoğraflardan... Yola çıkarak yönetmenin sinema anlayışını, oradan yola çıkarak yönetmenin içinde yaşadığı dönem, o coğrafya, oraları okumaya çalışıyoruz. Ha Bunu yaparken mümkün olduğu kadar gelen dostlarımızla sohbet ederek yapmaya çalışıyoruz. Yani çok seminer formatında değil, onu çok sevdiğimiz bir format değil zaten. Biz salt fotoğraf okuması da diyemeyiz değil mi? Hayır, hayır değil. Yani e, fotoğraf okumasından öte... E... ...sinemanın felsefesine girdiğimiz çok yer oluyor. E, o... ...ilgili coğrafyanın... ...tarihi... E, ...siyasal e, geçmişi... ...onunla e, ilgili yaptığımız... ...çok fazla sohbet oluyor. E, yani... ...işlediğimiz yönetmenlerden... ...üzerinde sohbet ettiğimiz yönetmenlerden... ...örnek verecek olursak... ...ilk... E, ...Cem'le birlikte... ...Cimcarmuş... E, e, ...yapıldı... Um, Haneke var hı hı. E, O bizi mesela yoran bir çalışmaydı ama Çok keyifli bir e, Sonuç aldık Hatırladığım kadarıyla Reha Erdem var Türk, e, Türk sinemasından, sinemasından iki örnek var hı hı. Bir tanesi Metin Erksan Bir tanesi Reha Erdem Evet aslında Metin Aksan'ı büyük ihtimal tekrarlayacağız. Hı hı. Çünkü Metin Aksan'ın ulaşamadığımız bir takım filmleri vardı. Şimdi onlarınla ilgili bir ışık belirdi o filmlere ulaşma ile ilgili. Metin Aksa'nın 70'lerde TRT için çektiği 6 tane Türk öykücüsünün öyküleri vardır. Kısa filmdir onlar, kısa filmler, yarım saatlik filmlerdir. Onları yakalama ihtimalimiz var. Dolayısıyla onları belki tekrar işleyeceğiz. Hı hı. Ee, önümüzdeki dönem Ekim'de tekrar başlıyoruz hı hı. Ee, program aşağı yukarı belli ee, bir tek şey söyleyebilirim büyük ihtimali Fas Binder'le başlayacağız hı hı. Ee, ve Farklı coğrafyalara gitmeye çalışıyoruz her seferinde ee, Orta Doğu'dan bir örnek arıyoruz bu aralar gibi böyle bir faaliyet bu Bugüne kadar ben elinden geldiğince bu seminerlerin duyurularını ama da yaptım. Çok sağ olun. Bundan sonra da yapmaya <gülüyor> devam edeceğim. Hatta katılmak için de maksimum çabayı göstereceğimi söyleyebilirim. Gerçekten ilgi çekici. Bekliyoruz. Peki insan neden gezer? Şimdi o bir defa çok şeyle ilgili. Bu işin bir sanayi olduğunu bir defa kabul etmemiz lazım ilk önce. Yani turizm diye son derece modern dönemlerde başlamış yani modernizmle başlamış insanların gezip bir yerleri görmesi hatta kendilerine uzak yerlere yani o işin içinde işte oryantalizm var birçok yani gittiği yere yabancılaşma gibi bir temel kavram var belki onun üzerinden yürüdüğümüz zaman bu işi çok daha iyi anlıyoruz şimdi mesela şöyle bir şey var bir defa Gezmek yani gezmek amacıyla bir yere gidiyorsunuz başka bir şehre başka bir ülke fotoğraf makinesiz giderseniz çok ayıp olur. Hı hı. Öyle bir temel şey var. Bunu yaparken yani fotoğraf makinesiyle gittiniz bir yere örnek Paris'e gittiniz. Ee, Paris'e giden herkesin eminim fotoğraflarının arasında bir Eiffel kulesi fotoğrafı vardır. Olmayanı zannetmiyorum. Roma'ya gidenin bir kulesi fotoğrafı Kesinlikle. vardır. Ya yani mutlaka vardır. Hı hı. Hatta başkasına verilir makine o önüne geçiriyor Eiffel'in Kendisiyle birlikte çekilir. E, çekilir o fotoğraf. Şimdi bunun iki özelliği var. Bir tanesi bunların çoğu ben oradaydım fotoğrafıdır. Hı hı. Yani belgedir aslında. Yani bunu küçümsemek için söylemiyorum. Tamamen belge e, inteliğini vurgulamak için söylüyorum. İkincisi niye hep Eyfel'i çeker adam oraya gittiğinde. Veya niye İstanbul'a gelen gider e, Sultanahmet'i çeker. Veya e, Urfa'ya giden Balıklıgöl'ü çeker. Şimdi böyle baktığınız zaman aslında biz oraya gitmeden evvel orayla ilgili bir şeylere bakarken işte o fotoğrafları görüyoruz. Hı hı. Yani Paris'e gitmek için hazırlık yapan birisi hani iki tane internet sitesi karıştırdığı zaman Eiffel dışında pek bir şey görmüyor. E gittiği zaman da onu çekiyor tekrar. Dolayısıyla biz aslında o yerlerin e, bizden öncekiler tarafından üretilmiş hı hı. giderek de ikon haline gelmiş... Yerlerini tekrar tekrar çekiyoruz. Dolayısıyla aslında hani kuyruğunu kovalayan kedi gibi bir şey bu. Hı -hı. Kendi etrafımıza dönüyoruz. Yeni bir şey çekmiyoruz orasıyla ilgili. Dolayısıyla orayla ilgili bir bilgi de taşımıyor bizim. Hani Sadece şey bilgisini taşıyor. Evet ben oradaydım. Hı -hı. Orası nasıl bir yerdi? Bilmem. Ya. <gülüyor> yani bilmem şöyle... Başkalarının fotoğraflarına da baksanız benim fotoğraflarımla aynı olduğu için oradan zaten o bilgiyi alabilirdiniz. Evet. Sen yeni bir şey çektin mi? Yok işte Eyfel, Lur Müzesi kapısı <gülüyor> falan başka o kadar. <gülüyor> <gülüyor> Dolayısıyla gezi fotoğrafı eğer bu portre içinde geçerli. Bir yer hakkında bana orası nasıl bir yermiş diye fiziksel özelliğini göstermemeli sadece. ...orada yaşam nasıl bir şeyi gösterdiği zaman... ...hani portrede de... ...adamın neye benzediğini ben görmek istemiyorum ki. Hı hı. Adamın neye benzediği her yerde evet, var. Evet. Adamın nasıl bir adam olduğunu... ...bana anlatması lazım portrenin. Evet, evet. Bu da böyle, böyle bir evet. şey. Burada bir bacak sanki... ...top almış gibi geliyor evet. bana. Yani yorum, fotoğrafçı yorumu... ...fotoğrafın her alanında... ...portreden tutun da gezi fotoğrafı... Tabii, ...manzaraya tabii, kadar tabii, tabii, tabii. Çok, hepsinde, çok çok önemli. Hepsinde yani... ...bakın... Toplu fotoğraf çekme özellikle yeni öğrenenlerin grup grup fotoğraf çekmeye çıkarlar. Yani bu yeni öğrenenlerle benim de ifsakta ders veriyorum bu şeyin içinde kompozisyon dersi veriyorum. Oradaki arkadaşlar hep onu söylüyorum. 50 kişi gidiyorsanız 50 tane fotoğraf çekiyorsunuz. Aynı yeri çekiyorsunuz. Yan yana diziliyorsunuz. Bakın hepsi farklı. Öyle de olmalı zaten. Eğer aynı olursa zaten eliniz birden niye çekiyorsunuz? Biriniz çeker de Yeter. hepiniz ona bakarsınız. Evet. Şimdi yavaş yavaş süremizin sonuna geldik. Hatta geçmekteyiz. Çok teşekkür ediyorum ben Neşet Bey. Davetimizi kabul ettiniz. Ben çok teşekkür ederim. Aslında bu sohbetin devamı olmalı diye düşünüyorum. Kısmet. Bundan sonraki amalara. 15 gün sonra yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.